Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler sunumunun 11.sini yapacağız inşallah bugün. Alt başlığımız Bireysel Hükümler 3. bölüm Onun da altı alt başlığı Kişisel Gelişim 3. bölüm Ayetler Arapça kelimelere kavramlar yüklüyor. Bugünkü konumuz, kişisel gelişim içerisinde, ayetler Arapça kelimelere kavramlar yüklüyor. Kişisel eğitim çerçevesinde, Müslümanlar Allah'ın ayetleriyle eğitime alınmıştır. Allah'ın eğitiminin, insan üzerinde başarıyla sonuçlanabilmesi için, insanın yerine göre dinlemesi yerine göre düşünmesi, yerine göre akıl yürütmesi, yerine göre muhakeme kurması gerekiyor. İnsan dinlemeyi bilmez, düşünmeyi sevmez, akıl yürütmez, muhakeme kuramaz ise eğitim sonuçlanamaz. Ayetlerin dilini kavramak, ayetlerin diliyle düşünmek, ayetlerin diliyle konuşmak Ayetlerin diliyle yaşamak. Bir mümin için Kur'an eğitimini tamamlama yolunun geçiş noktalarıdır. Düşünün, her ideolojinin, her kültürün, her inancın bir dili vardır. Mesela bir kapitalist sol söylem diliyle, solcu, bir kapitalist söylem diliyle düşüncelerini anlatamaz. Yani düşünün, bir kapitalist var solcuların diliyle kapitalizmi anlatmaya çalışıyor. Veya bir solcu var, kapitalistlerin diliyle solu anlatmaya çalışıyor. Mümkün mü? Her ideoloji kendine göre bir dil üretmiştir. Onun dayandığı temel terimler vardır. Temel kelimeler vardır. O kelimelerle belli şeyleri simgelemiştir. Bir Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Yahudi, Budist, putperest söylem diliyle İslam'ı anlayamaz, anlatamaz, yaşayamaz. Asla. Bir Müslüman'ı düşünün, asla Hristiyan, Yahudi, Budist, putperest söylem diliyle İslam'ı anlayamaz, anlatamaz, yaşayamaz. Tabi tersi için de geçerlidir. Bir Hristiyan düşünün, Müslüman gibi anlıyor, Müslüman gibi anlatıyor, Müslüman gibi yaşıyor olabilir mi? Bugün ülkemizde Müslüman'ın diyenler, Laikçe, kapitalistçe, sosyalistçe, hümanistçe İslam'ı anlamaya, anlatmaya, yaşamaya çalışıyorlar. Böyle bir ikilem olabilir mi? Müslüman'ın dili, laikliğin dili olabilir mi? Müslüman'ın dili, kapitalizmin dili olabilir mi? Müslüman'ın dili, sosyalizmin dili olabilir mi? Müslüman'ın dili, hümanizmin dili olabilir mi? Böyle bir ikilem de olabilir mi Müslüman? Ama bakıyoruz işte içinde yaşadığımız ülkede Müslümanlar, Müslümanın diyenler böyle yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerini gezenler, çeşitli ülkelerinde yaşayanlar bilirler. Her toplumun aklı, mantığı, yaşam felsefesi vardır. İşte bu odada dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar var. Yaşadıkları ülkelerin, insanların mantığı, muhakemesi, aklı kendilerine benziyor mu? Bir Alman aklıyla bir Türk aklına. Düşünün. Bir Hollandalı aklıyla bir efendim Türk aklını düşünün. Bir Koreli aklıyla Türk aklını düşünün. Bir Çinli aklıyla Müslüman Türk aklını düşünün. Örnekler. Yeme içme kültürlerinden tutun da yaşam felsefelerine kadar her şey değişiktir. Bir Japon aklıyla bir Türk aklı, bir Arap aklı, bir Kürt aklı aynı değildir. Birbirinden uzak toplumlar sanki ayrı dünyaların insanıymış gibi hayata bakarlar. Çok farklı hayata bakışları. Sanki başka bir gezegenden gelmiş gibidirler. Anadolu insanı uzun yıllar Avrupalı insanla birlikte yaşam kurdu. Aralarındaki farklılıklar olsa da bir Anadolu insanının bir Çinli, bir Japon, bir Hintli ile arasındaki fark kadar yok. Yani bir Anadolu insanının Çinliyle, Japonla, Hintliyle arasındaki fark Avrupalılarla arasında değil. O kadar değil yani. Avrupalılarla daha azdır. Çünkü birlikte yaşadılar. Ama Çin'iyle, Japon'la, Hint'le aralarında bir ilişki yok. Müthiş bir farklılık vardır her şeyde. Hiç unutmam, yönetici olarak çalıştığım bir firmanın sahiplerinden biri iş gereği Çin'e ziyarete gitmişti. Dönüşlerinde sordum. Nasıldı? Yani ziyaretin, Çin ziyaretinin sonucunda nasıldı? Ne? Ne? izlenimiz neydi? diye sordum da. Verdiği cevap kısa ve netti. Aynen şöyle. Hani uzay filmleri seyrediyoruz ya, insanlar gezegenler arasında gidip geliyor ya, her gezegende farklı bir yaşamla karşılaşıyor ya, biz Çin'e vardığımızda sanki başka bir gezegene inmiş gibiydik, demişti. Halbuki aynı insanlar Avrupa'ya gidince aynı şeyi söylemiyorlar. Gittiler, böyle bir şey demediler. İlk görmenin tepkileri önemli. İlk görmeden sonraki gelişmeler artık aşinalık kazandırıyor. Mesela kız kardeşimin oğlu, kuzenim şirket kurmak için Çin'e gitti. Elektronik eşya alıp satacaklar. Skype'den görüşüyoruz Çin'e gittiği zaman. Bana söylediği şu. Dayı, özellikle et reyonlarının bulunduğu marketlere giremiyorum deyince garip ihtiyari niye diye sordum. İnan sanki bir yere leşleri doldurmuşlar da ortalığı leş kokusu sarmış gibi kusarak oradan geçiyorum, demişti. Onun ilk izlenimi böyleydi. Şimdi 2-3 bir gidiyor, 15-20 gün kalıyor. Artık alışmış, eski tepkileri yok. Kur'an, atalarının diniyle yaşayıp gelen bir topluma, farklı bir hayattan, farklı bir yaşamdan söz ediyor. Çarpıcı bir şekilde atalar diniyle İslam'ın arasındaki farkları belirtiyor. Düşünün, Ebu Süfyan'ın dediği gibi, Dinimiz, ticaretimiz anlayışından, dinimiz Allah için yeryüzünde fedakarlık yapmaktır anlayışına geçiyorsunuz. Ne kadar farklı bir anlayış. Dinimiz, ticaretimiz anlayışındaki atalar dinini inanıp yaşarken dinimiz Allah için yeryüzünde fedakarlık yapmaktır. Dünya nimetlerini Allah için insanlarla paylaşmaktır diyorsunuz. Ve mallarınızı İnsanlara sunuyorsunuz. Sadece dünyalık nimetleri mi? Elbette hayır. Aklınızı, muhakemenizi, iradenizi, çocuklarınızı, eşlerinizi, mallarınızı, idarelerinizi, geleceğinizi, düşlerinizi, kalbinizi Allah için insanlara, doğadaki varlıklara sunuyorsunuz. Tamamıyla farklı bir yapıya giriyorsunuz. Medine toplumundan olmak sizi böyle bir eğitime tabi tutuyor. Öyle lafla değil. Akademik çalışmalarla da değil. Bizatihi hemen... Mescidin Nebevi'de toplanıyor insanlar. Mescidin Nebevi'nin avlusunda bu paylaşımları yapıyorlar. Kardeşlik akdini yapıyorlar. Diğer paylaşımları yapıyorlar. infaklarını yapıyorlar. insanlara sahip çıkıyorlar. Yetimlere sahip çıkıyorlar. Evlat yerine koyuyorlar. Köleleri azad ediyorlar. Onları evlat yerine koyuyorlar. Hemen orada nikahlar kıyılıyor. Fazla kadınları olanlar, kadınları boşuyor. Örnekleyelim. Kadına ihtiyacı olanlar, evlenmeye ihtiyacı olanlar onları alıyor. Fazla çocuğu olanlar, çocuklarını Müslüman kardeşleriyle bölüştürüyor. Aman Allah! Im. Böyle bir şey Arap toplumunda mümkün mü? Bu toplumda bile mümkün değil. Bakın böyle bir şey Arap toplumunda mümkün değil. Bu toplumda Müslüman olduğunu iddia eden toplumda bile mümkün değil. Ama Medine'de böyle eğitiliyor insanlar. Medine toplumundan olmak sizi böyle bir eğitime tabi ediyor. Kolay mı? Elbette hayır. Anlaşılabilir mi? çok zor. Elbette o kadar çok zor ki insanın aklı almıyor. Kur'an Allah için fedakarlık üzerine bir dil, bir uslup oluşturuyor. Evet Kur'an Arapça kelimelerle indi. Hatta atalar dini yaşayan dinimiz ticaretimizdir diyen insanlar üzerine indi. Onların Arapça kelimelere yüklediği çıkarcı anlayışların hepsini fedakarlık anlayışında sistemleştirmeye başladı. Putperes Arab'ın diliyle indi Kur'an ayetler, ama dinimiz ticaretimizdir diye anlayan ve o dili kullanan bir topluma tam tersi bir anlayışı. Dinimiz ticaret değildir, dinimiz fedakarlık üzerine kuruldur ve dinimiz paylaşım esasları üzerine kuruldur anlayışına gidiyor. Aynı kelimelerle, aynı Arab'ın kullandığı kelimelerle bu şekilde sistemleştirmeye başladı. Böylece Allah Arapların kullandığı kelimelere yeni anlamlar, yeni kavramlar yüklemeye başladı. Şimdi biz dinini çıkarcılık üzerine kuran bir anlayışla Kur'an'ı okursak, örnekleyelim bugün Türkiye kapitalist bir ülke. Müslümanlar da kapitalizma aşina olmuş. Kur'an'ı nasıl okuyor? Kapitalizme göre okuyor. Türkiye layık bir ülke, layıklığa göre okuyor. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke, Kur'an'ı demokrasi çerçevesinden okuyor anlayabilir mi böyle okursa anlayabilir mi ayetleri çıkarcılık üzerinde anlamaya çalışırsak demokrasi üzerinden okuyarak anlamaya çalışırsak layıklık üzerinden okuyarak anlamaya çalışırsak mezhepler üzerinden okuyarak anlamaya çalışırsak tarikatlar üzerinden okuyarak anlamaya çalışırsak cemaatler üzerinden okuyarak anlamaya çalışırsak kur'anı anlayabilir miyiz ayetleri anlayabilir miyiz Allah'ın ne demek istediğini anlayabilir miyiz elbette hayır asla Günümüzde Müslümanların çoğunluğu dünyevileşmiş, inkar etse de layıkleşmiş, hatta şeriat istiyorum, ben hayatımı şeriatla yönetilen devlette geçirmek istiyorum dese bile layıkleşmiş, tamamıyla kapitalistleşmiş bir anlayışla ayetleri okuyorlar. Böyle ayetleri okuyanlar ayetleri anlayabilir mi? Elbette hayır. Hemen bazı sorular gelebilir. Ne demek yani derler. Layıkleşmiş. Ne demek laikleşmiş Hatta şeriat istiyorum, ben hayatımı şeriatla yönetilen bir devlette geçirmek istiyorum dese bile layıkleşmiş diyebilirsiniz. Böyle bir soruyu sorabilirsiniz, ne demek diyebilirsiniz? Bu soruyu sormakta da sonuna kadar haklı olabilirsiniz. Ne demektir layıklık? Dünya hayatıma Allah'ın yasalarına hakim kılmam, kendi yasalarımı hakim kılarım demek değil miydi? Evet, kısaca özü buydu. Öylesi açıkça soralım. Kur'an'da olmadığı halde, Kur'an'da yani ayetlerde olmayan yasaları din diye hayata hakim kılmak nedir? Soruyorum. Nedir sizce? Kur'an'da yok. Allah yasa koymamış. İnsanlar kendi kafalarından yasaları üretmişler ictihadla, fetvayla, şunla bunla. Bunlar dinin yasalarıdır diyor. Nedir bu? Bu şu demek değil mi? Müçtehitlerin ictihadlarını, yani insanların koyduğu yasa hükümlerini. müşterilerin ictihadı ne? İnsanların koyduğu yasa hükümleri değil mi? Kur'an'da olmadığı halde din adına hayata hakim kılmak değil mi? Ya Rabbi sen bu sahada yoksun. Biz koyduk bunu tamamladık demek değil mi? Dünya hayatını Allah'a değil de bir kulun yasasına göre yaşamak değil mi? Laiklik bu değil mi? Laiklik Allah'ın yasa koyma iradesine rağmen kulların yasasına göre yaşamak değil mi? Layık olmak demek illa ki ben din yasalarını kabul etmiyorum demek mi? Yoksa Allah'ın yasalarını kabul edip aynı zamanda kulların yasalarında hayata hakim kılmak değil mi? Biliyorum. Hissediyorum da bakın. Hemen ama diyeceksiniz. Amalar başlayacak. O zaman daha açıkça söyleyeyim. Mesela zinanın hükmü Allah tarafından ayetiyle belli. Ayet orada duruyor. Kimse kaldıramamış. Kur'an'dan çizememiş. Allah'ın ayeti varken zinanın hükmünü hadis var diye Arap örfüne göre hükmederek zina işleyen rejmedilir demek. Laiklik değil midir? Allah'ın hükmünü orada iptal edip, ortadan kaldırıp kişinin hükmünü ortaya koymak laiklik değil midir? Bu kişi Rasul bile olsa, bu kişi müştehit bile olsa ne yapmıştır? Allah'ın hükmünü iptal etmiş, kaldırmış. Ya Rabbi senin hükmün burada geçmez demiş, benim hükmüm geçer demiş. Bu laiklik değil midir? Allah'ın hükmüne karşılık iştahatla hüküm koymak laiklik değil midir? Siz Allah'ın zina hükmünü ortadan kaldırın. Arab örfünün rejim cezasını zina olarak uygulayın. Ondan sonra tutun. Şeriat uyguluyoruz. Şeriatçıyız değil. Laf. Allah aşkına kendinize insanları mı güldüreceksiniz? Yoksa şeytanı mı güldüreceksiniz? Hiç Allah'ın hükmüne karşı çıkıp örfün yasalarına uyan şeriatçı olur mu? Böyle bir insan bal gibi layık olur. Bunu yapan insan layıktır. Ben değilim desene. De. Çünkü Layıklığın temel nedir? Dünya hayatında uygulanacak bir yasayı Allah'ın yasasını kaldırıp kulun kendi yasasını koymaktır. Çünkü dünya yaşamına insan yasasını hakim bulmuştur o zaman. Allah'ın yasasını kaldırmıştır. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Onun için zinanın cezası Kur'an'daki hüküm değildir, rejimdir diyenler layık kafalı insanlardır. Bu isterse müştehit olsun, isterse başka bir şey olsun, isterse fakir olsun, beni ilgilendirmiyor. İsterse filanca mezhep adına söylesin, isterse filanca mezhep adına söylesin. Kur'an'da hüküm varken bunu kaldırıp yerine başka bir hüküm koyan, insanın adını ortaya koyan bir insan, layık kafalıdır. Allah'ın hükmünü iptal etmiş, Allah'ın hükmünü rafa kaldırmış, geçmez demiş, yerine kendi hükmünü koymuş. Layıklık bu. Neden? Neden mi? Görmüyor musunuz? Adam Kur'an'daki Allah'ın yasasını şutladı, hadis var dedi, Tarihte yaşandı dedi, tarihte yapıl dedi, getirdi koydu. Kur'an'ı iptal etti. Ayeti iptal etti. Sonra utanmadan ben şeriatçıyım dedi. Yapamam. Ben bunu Allah için yaptım dedi. İkiyüzlülüğe bak, sahtekarlığa bak. İşte bu çarpıcı örnekler, buna benzer birçok daha çarpıcı örnekler verebilirim. İnsanların Allah'ın ayetleriyle, ayetlerin diliyle konuşmadıklarını, hala atalar dininin diliyle konuştuklarını, hala dinimiz, ticaretimiz diliyle konuştuklarını göstermektedir. Günümüzde Müslümanlar, yaşadıkları toplumların özelliklerine göre ayetleri okumaktadırlar. Mezheplerin, tarikatların, cemaatlerinin diliyle ayetleri okumak temelinin yanında, bir de yaşadıkları düzenli dillerini birleştirerek okurlar. Mesela, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra, Rusya ile Amerika Yalta'da oturdular, dünyayı bölüştürler. Rusya ile Amerika, bu bölüşümde özellikle Ortadoğu ülkeleri olan Müslümanların ülkelerini dikkatli bir şekilde bölüşerek aralarında paylaştılar. Müslüman ülkelerin, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü Müslüman ülke doğdu, Müslümanların yaşadığı ülkeler doğdu, Müslüman ülkelerin yarısına yakınını Amerika yarısına yakınını Rusya aldı. Mesela Yemen, Mısır, Irak, Suriye, Libya, Tunus, Cezayir, Rus nüfuz alanında, Türkiye, İran, Arab ülkeleri, Ürdün, işte Pakistan, Afganistan, Amerikan nüfuz alanında bölüştüler. Bu bölüşümden sonra, bu ülkelerde Amerika'ya göre ve Rusya'ya göre nüfuz alanlarının tespitine göre ne yapıldı? Devletler yönetime başladı. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Amerikan nüfus alanında kalan Müslüman ülkelerde Müslümanlar ayetleri bireysel, kapitalist, hümanist bir anlayışla, layık bir anlayışla okumaya başladılar. Çünkü devletin resmi eğitimleri bilinçaltında insanları böyle yetiştirdi. Rusya'nın nüfus alanında kalan Müslüman ülkelerde Müslümanlar ayetleri toplumcu, sosyalist anlayış yani sosyal, hümanist bir anlayışla okumaya başladı. İşte bu nedenle mesela Türkiye'deki Müslüman akademisyenlerin, Müslüman fikir adamlarının yazdığı kitaplar daha çok kapitalizme uygun sosyalizmi reddeden tipteydi. Ama Rus nüfuz alanında kalan ülkelerde yazılan Müslümanların kitapları da kapitalizmi tamamıyla reddeden sosyal içerikli kitaplardı. Mesela Mısır ihvanının yazdığı kitapların sosyal içerikli olmasının nedeni budur. Nüfuz alanı Rusya'dır. O nedenle İslam sosyalizmi teorileri ortaya atılmaya başlandı. Rusya'nın nüfuz alanındaki Libya, Suriye, Irak kaynaklı Müslümanlar bireyci kapitalist düşünceler yerine toplumcu sosyal düşüncelerle İslam'ı algılayarak İslam sosyalizmi dediler. Çünkü onların devletinin resmi eğitimleri de sosyalist eğitim tarzıyla, sosyalist mantıkla insanları yetiştirdi. Kattafi'nin yazdığı yeşil kitap, hareket yayınları tarafından 70'li yıllarda yayınlanan İslam sosyalizmi kitabı Mustafa Sibayi'nin sonra yeniden defalarca basıldı. Son baskıyı da Yaşar Nuri Öztürk tercüme etti. Ülkemizin gelişmesinde bu kitaplar önemli roller oynadılar. Müslümanların fikir hayatında. Çünkü onların devletinin resmi eğitimleri de sosyalist eğitim tarzıyla sosyalist mantıkla insanları yetiştirdi. Yaşadıkları mekanın Zamanın dil yapısına uygun geliştirilen yapılanmalar, insanların Allah'ın ayetleriyle oluşturduğu dilin kavramlarını anlamadıklarını gösteriyordu. İranlı felsefeci, sosyolog Ali Şeriat'i de aynı yoldan gitti. O da öğrendiği batılı sol felsefeyi, Şa düşüncesine uyguladı, ürettiği şaha sosyalizmiyle ayetleri yorumladı. Onun için, Katâfî'nin Yeşil Kitabı, Suriyeli Mustafa Sıbahi'nin İslam Sosyalizmi Kitabı, Ali Şeriatı'nın kitapları Anadolu insanına cazip geldi. Çünkü Anadolu insanı kendi fikir adamlarından, kendi akademisyenlerinin yazdığı kitaplardan kapitalizmin diliyle, layıklığın diliyle ne okuyordu? İslam'ı öğreniyordu. Çok cazip geldi diğerleri o zaman. Neden? Çünkü çarpıcı bir şekilde farklı şeyler söylüyordu. Ve böylece bu kitaplar Anadolu insanına yeni bir dil öğrenmiş oldu. Okuma dili. İslam'ı yeni bir dille okuyorlar. İslam'ı kapitalist laik bir dille okurken, gelenekçi laik kapitalist bir dille okurken, İslam'ı sosyal, sosyalist bir dille okumaya başladılar. Ancak insanlara yeni dil öğreten bu gelişmeler aslında bu gelişimler, bu yeni dil gelişimleri ayetlerin geliştirdiği insanların fikirleri değildi. Yani o insanlar bunları yazarken ayetler onları eğitmemişti. Aksine, sosyalizm, kapitalizm, laikliğin, liberalizmin, hümanizmin yetiştirdiği insanların fikirleri. Temel yapısı sosyalist, temel yapısı kapitalist, temel yapısı laik, temel yapısı liberal, temel yapısı hümanist ama Müslüman. İslam'ı oradan aldı. O temel yapısıyla İslam'ı, o dille İslam'ı, o dille Kur'an'ı, o dille okumaya başladı ve oradan çıkardığı özetleri Hangi dil yapısına göre yetiştirilse, mesela sosyalist yapısına göre yetiştiyse, İslam sosyalizmiydi. Kapitalist dil yapısına göre yetiştirildiyse daha çok mülkiyetçiliğe, bireyciliğe önem verdi. Layık dil yapısıyla yetiştiyse, farklı bir anlayışı sergiledi. İşte demokratik oldu, demokrasici oldu, partici oldu, pırtıcı oldu. Muhammed Hira'da aldığı ilk oku emriyle, yeni bir dille, Allah'ın adıyla, Allah'ın diliyle ama... Arapların konuştuğu Arapça ile ayetleri okumaya başladı. Okuduğu şey, kendisine yeni bir hayat algısı öğretiyor, yeni bir konuşma, yeni bir yazma dili oluşturuyordu. Kur'an'ın temel omurgasını ortaya çıkaran, ilah, kul, resul, din, şeriat, müslüman, mümin, münafık, kafir, zekat, salat, infak, şefaat, ayet gibi kelimelere yüklenen anlamlar, Arapların kullandığı kelimelere yükleniyordu. Aynı kelimeleri, Araplar da kullanıyor. Ama Allah ayetlerinde bu kelimelere çok farklı anlamlar yükleyerek insanlara sunuyor. Ve farklı anlamlar yükleyerek insanlara sunduğu zaman bu sunuş Arapların kullandığı bu Arapça kelimelerin Arapların kullandığı anlamların dışında anlamlar kazanmıyordu. Onun için birileri çıkıp da mesela efendim ayetlerde geçen kelimelerin anlamları Arapça'da şu anlama gelir dediğinde Ayeti anlamış olmuyordu. Böyle dediklerinde onlar Arapların atalar dinine göre ayetleri anlamış oluyor. Mesela bugün bizim müfessirlerimiz veya meal yazan arkadaşlarımız Kur'an'ı tefsir etmek veya Kur'an'ı meal yapmak için ellerine aldılar Arapça metni, sonra sözlükleri aldılar ve dediler ki Arapçada bu sözler şu kelime, işte Kur'an'da geçen bu kelime şu anlamlara geliyor. Ve tamam. Peki, o anlamlar kimin anlamları? Arapların atalar dininden gelen anlamlar. Şimdi, Arapların atalar dininden gelen anlamlara göre ayete meal verdiği zaman ne olacak? Veya onu öyle tefsir ettiği zaman ne olacak? Allah'ın o kelimelere yüklediği anlam mı olacak? Hayır, tam tersi olacak. İşte, konunun can damarı burasıydı. Arapların atalar dinine göre ayetleri anlamış olmak nasıl gerçekleşiyordu? Allah'ın Arapça kelimelere yüklediği anlamları bir kenara koyup, Arapça kelimelerin Araplar tarafından nasıl kullanıldığına, sözlük anlamlarına göre ayetleri anlamakla gerçekmiş. Çünkü Araplar, Rasul onlara Kur'an'ı okuduğu zaman, Araplar kendi dillerine göre anlıyordu. Allah'ın ayetlerinde o kelimeye verdiği anlamla anlamıyorlar. Israr ediyorlardı. Biz bunu böyle anlıyorduk. Geçmişte günümüzde Müslümanlar en çok bu noktadan hataya düştüler. Ayetleri Arapların diline, kültürüne, Atalar dininden gelen sözlük anlamlarına göre anladılar bu yoldan giderek. Halbuki Allah ilk ayetiyle birlikte kelimeleri Allah adıyla kullandırmaya ne diyordu? Rabbin adıyla oku. Onun bakış tarzıyla. Rabbinin hayata bakış tarzıyla oku. O sana bir şey öğretiyor. Senin dilinle gönderdi sözü ama Rabbinin adıyla okuyacaksın. Lahtın menatın uzdanının adıyla değil. Atalar dininin adıyla değil. Rabbinin adıyla. Böylece Allah ne yapıyordu? Kelimeleri Resulüne Allah'ın adıyla kullandırmaya, yüklediği anlamlarla anlatmaya başladı. İnsana yani Muhammed'e sen bundan önce hep atalar dininin kelimeleriyle, kelimelerin anlamlarıyla okudun, anladın hayatı, her şeyi. Bundan sonra Rabbinin adıyla Rabbinin kelimelere yüklediği anlamlarla oku ve anla diyor. Tıkra. Muhammed Allah'ın bu emrine uydu. Kendini Rabbine teslim etti. Ayetleri O'nun anlattığı şekilde anlamaya başladı. İşte hikmet buydu. de bir deyip duruyoruz ya, Allah ayeti, Kur'an'ı, yani ayeti, kitabı ve hikmeti ortaya. Diyip i̇şte hikmet buydu. Rabbinin adıyla okuyup anlamak. Rabbinin diliyle okuyup anlamak. Ayetleri Rabbinin kelimelere yüklediği anlamlarla okumak. Ayetleri Rabbinin kelimelere yüklediği anlamlarla anlamak. İşte hikmet buydu. Muhammed Allah'ın bu emriyle artık Atalar kültüründen elde ettiği bilgilerle dilini depreştirmiyordu. Ayetler vahiy edildikçe dikkatle, sabırla dinliyor, ayetlerin anlamları kafasına Allah'ın anlattığı şekilde yazılıyordu. İşte can alıcı soru. Peki biz ayetleri Rabbimizin Arapça kelimelere yüklediği anlamlarla mı okuyoruz, anlıyoruz? Yoksa Arapların atalar kültüründen gelen sözlük anlamlarıyla mı okuyup anlıyoruz? Hangisiyle? Soruyu iyi anladınız mı? Kısaca biz ayetleri Rabbimizin diliyle mi okuyoruz yoksa Arapların diliyle mi okuyoruz? Hangisiyle okuyoruz? Unutmayın. Arapların dili dinimiz ticarettir anlayışıyla ayetleri okutuyor, anlatıyor. İşte ayetleri böyle okuyanlar ne yapıyor? 8 ongatlı bir bina yapıyor. Binanın kapısına yazıyor "Mülk Allah'ındır" diyor. En pahalı kiraları istiyor. Müslümana ihtiyaç olduğu zaman asla vermiyor. Hatta bir Müslüman gelse kiralamak için gelse ona da vermiyor bu diyor şimdi Müslüman iki gün sonra istismar eder beni param yoktur pulum yoktur ben ona yardım etmek zorunda kalırım diyor ona vermiyor gidiyor Galilavi laik, sosyalist laik kapitalist böyle kelli felli birine evini veriyor neden çünkü dinimiz ticaretiyle oraya mülk Allah'ındır diye yazdı dinimiz ticarettir dedi dini öyle anladı Kur'an'ı öyle anladı, işittiği ayetleri öyle anladı. Ve bugün Müslümanlar ayetleri mezheplerinin, cemaatlerinin, tarikatlerinin, Arapların, layıklığın, kapitalizmin, hümanizmin, sosyalizmin diliyle, diliyle okuyup anlıyorlar. Yanlış mı? Ha evet diyorsanız, yani yanlışa evet yanlış diyorsanız düşünün derim. Hemen itiraz iyi değildir derim. Üzerinde düşünüp gerçeğimizi görmemiz gerekir. Aksi halde ayetleri anlamadan ölüp gideriz. Mesela din, Allah'ın dilinde nedir? Din Allah'ın dilinde hangi inanç, hangi yaşam, bakın hangi inanç, hangi yaşama biçimi olursa olsun bütün inançlar, bütün yaşama biçimleri din demek değil midir Allah'ın dilinde? İster Allah'ı red eden inançlar yaşama biçimleri olsun, ister Allah'ı kabul eden inançlar yaşama biçimleri olsun. Allah'a göre toplumların örfü, geleneği, yaşam felsefesi, yaşama biçimi dindir. Allah'ın din tarifinden anlıyoruz ki sosyalizmde, hümanizmde, layıklıkta, yaşam felsefesi olarak hayata sunulduğu zaman, insanların hayatına bir yaşam biçimi olarak konduğu zaman, Allah'ın kitabına göre, Allah'ın ayetlerine göre, Allah'ın diline göre onlar bir dindir. Ama bugün insanlar ürettikleri felsefeleri, ideolojileri, ilkeleri, yaşam biçimlerini dinin dışında görüyorlar. Allah ise işte sizlerin benim dinime karşı ürettiğiniz bütün dinler bunlardır diyor. Allah onların ürettikleri yaşam felsefesini, yaşam biçimini İslam'a karşı üretilmiş bir din olarak görüyor. Öyle değil mi? Allah onların yaşam biçimlerini, ürettikleri felsefeleri, ürettikleri ideolojileri, ürettikleri yasaları kendi dinine karşı bir yaşam biçimi olarak ürettikleri bütün bunları kendi dinine karşı din olarak görüyor. Mesela, Resul Allah'ın dilinde nedir? Allah dinini her tebliğ edene Resul mi diyor? Yoksa sadece kendisine vahiy gönderip ayetlerimi açıkla dediğine mi Resul diyor? Hangisine? Herkes açıklıyor bakınız. Ben de burada şimdi size bazı şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Şimdi ben Resul müyüm? Allah'ın diline göre Allah'ın ayetlerini açıklıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Allah'ın dilinde ayetlerde Resul kimdir? Kendisine vahiy gönderilip açıklayan mı? Yoksa Sadece açıklayalım. Ayetleri bu noktadan bir kontrol edin bakın ne çıkacak. Allah hiçbir zaman Resul kelimesini görevlendirmediği insanlar için kullanmıyor. Vahiy göndermediği insanlar için kullanmıyor. Tebliğ ile görevlendirdiği insanlara müminleri, rasulleri dahil ediyor ama Resul diye sadece vahiy gönderdiklerini ve kendisinin seçtiklerine Resul diyor. Müminler hidayet etmiş olabilir, tebliğ göreviyle dinini Allah'ın ayetlerini açıklamış olabilir. Ama hidayet etmeyi görevlendirme olarak görmüyor Allah. Dikkatinizi çekiyoruz bu noktada. Risalet görevlisi olarak görmüyor. Tebliğci olarak görüyor ama risalet görevlisi olarak görmüyor. Dikkat edin, bütün ayetlere inceleyin. Arapça yapısından bakın, meallerinden bakın, tefsirlerden bakın. Demek ki Resul kelimesine Allah yeni bir anlam yüklemiş. Arapça da elçi olarak geçiyor ama ona farklı bir anlam yıklıyor. Ayetler ancak Allah'ın görevlendirdikleri Resul'dir. Halbuki Resul elçi demek. Her elçiyi Allah görevlendirmiyor. Görevlendirmediğine de Resul demiyor. Müminler de tebliğ ederken Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırarak elçilik yapıyorlar. Ama kelimenin anlamında ancak Allah müminlere siz de Resulsünüz demiyor. Muhammed'den Resul olarak bahsederken Ebu Bekir'den bahsetmiyor. Ömer'den bahsetmiyor. Meryem'den bahsetmiyor örnek yerine. Onun Resulü'nden bahsetmiyor. Ali'nin, Osman'ın Resulünden bahsetmiyor. Tebliğ eden müminlerden bahsederken tebliğ eden müminlerin her birisi Resuldür demiyor. Dikkatinizi çekiyor. Ama bugün bazı Müslümanlar putperest Arapların dilinden giderek kendilerine Resul diyorlar. Neden? Çünkü putperestlerin diliyle ayetler okuyorlar. Putperestlerin diliyle ayet okuyorlar. Ne yapacak o zaman? Kendisine Resul diyecek. Çünkü putperestlerin dilinde Resul elçi demek. Ama Allah'ın dilinde böyle değil. Putperestlerin diliyle ayetleri okuduğu için kendisine Resul diyor, böylece Allah'ın dilinin uslubunun dışına çıkıyor. Örnekleri çoğaltabilirim. Burada belki iki saat değişik konularda, değişik noktalardan size örnekler verebilirim. Yukarıda saydığım her kelime ve daha nicesi Allah'ın ayetlerinin dilinde farklı anlamlar kazanır. Mesela bunların en önemlilerden bir tanesi arştır. Arş. Allah yönetim merkezini arş olarak bilinir. Oradan yönettiğini söyler. Peki arş nedir? Allah'a göre arş yarattığı varlıkların yönetim merkezidir. Peki Arapların kültürüne göre arş nedir? İşte sözlük anlamları veriliyor. Ne deniyor? Tefsirlerde orada burada arş, yükseklik, yücelik, yüksekte bir makam, bir mevkidir deniyor. Peki Allah'ın ayetin özünde vermek istediği, yarattığım varlıkları yönettiğim merkezdir. Ben oradan yönetirim dediği şeyle yükseklik, yücelik, bir mekan, bir yer belli mi? Yok. İkisi arasında fark var. Birisi mekan belirlemezken, diğeri mekan belirliyor. Yükseklik dediğin zaman, belli bir yer tayin ettiğin zaman, orası mekan oluyor. Ama Allah'ın ayetinde, oraya bir anlam koyuyor Allah. Diyor ki, ben arşa istiva ettim, oradan yönetirim. Diyor. Neresi? Sözlüğe gidersen başka yer. Ama Allah'a bakarsan, bana şah damarından yakın, herkese yakın, her yerden, her şekilde insanları yönetiyor, yarattıklarını yönetiyor. Bir mekan yok. Allah'ın yönetim merkezi neresidir bilen var mı? Hayır. Yani mekanı belli değil. Ama Arapların diline göre arş dediğimiz zaman gökyüzünde bir yer akla geliyor. Halbuki gökyüzü, gökyüzü değil ki. Hani dünya yuvarlak, gezegenler yuvarlak bugünkü bilgiye göre. Neresinin aşağı, neresinin yukarısı olduğu belli mi? Ben şimdi gökyüzüne doğru bakıyorum, burası yukarı diyorum. Benim tam tersindeki arkadaş da tam tersine bakıyor gökyüzü diye, yukarısı diye. Kim kimin aşağısında, ben mi o mu? Arap dilinin ayetlerle kazandığı anlam, dinimiz, ticaretimiz diyen toplumun kavramlarına aittir. Eğer Kur'an'ı Arap dilinin sözlüklerine göre okumaya kalkarsanız, putteles Arapların anladığı şekilde anlarsınız. Onlar anlamadığı için zaten, kendi dilleriyle okumaya çalıştıkları için ne yaptılar? Rabbin adıyla ayetleri dinlemedikleri için, Rabbin adıyla ayetleri okumadıkları için anlamadılar. Çünkü başlangıç noktaları yanlıştı. Peki, bu Muhammed ne yapıyordu? Rabbin adıyla okuyordu. Onun diliyle okuyordu. İman etmeye doğru gelenler neyle okuyordu? Rabbin adıyla okuyup, Rabbin diliyle ayetler okuyorlardı ve almıyorlar. Putperestlerin diliyle okumuyorlar. Allah dinimiz, ticaretimiz anlayışıyla Arapça konuşan insanların diliyle, onların diliyle, bakın, onların diliyle, çünkü o topluma indi ve okumayı Rabbinizin adıyla oku dedi. Putperestlerin itiraz ettiği yer burasıydı. Biz okumayı Rabbin adıyla okumayız. Biz okumayı Lenat'ın adına, Uzzan'ın adına, Hübel'in adına okuruz dediler. Atalarımızın adına okuruz dediler. İtirazler. O itiraz noktalarından sonra ayetleri anlamaz oldular. Çünkü Rabbin adıyla okumuyorlar. Ama kendi dilleriyle iniyor. Kendi dilleriyle iniyor. Açık bir şekilde, sarif bir şekilde Putperest'in konuştuğu dille iniyor. Ama Putperest Rabbin adıyla okumadığı için anlamıyor. Çünkü Rabbin adıyla okuduğu zaman Allah o kelimelere kendi diliyle bir anlam kazandırmaya başlıyor ve o kelimelere kavramlar yüklemeye başlıyor. Onun için ne diyor mesela? Kutbez ya diyor, madem ki diyor Allah diyor bir Rasul gönderecek, e Muhammed'i mi gördü? içimizdeki yetimi. Bak içimizde ne kadar şerefli insanlar var, varlıklı insanlar var, değerli insanlar var. Onlardan birini seçseydi ya diyorlar. Allah'ın Rasul görevlendirmesini kendi mantıklarıyla, kendi dinimiz, ticaretimiz mantığıyla okuyorlardı. Allah da cevap veriyor, size mi soracağım kimi görevlendireceğimi? Bu minvalde gelmiyor mu özet olarak? Size mi soracağım? İstediğimi görevlendiririm diyor. Ha o zaman Rasul noktasında Arap'ın anladığı bir Rasul kelimesinin karşılığı değil, Rabbimin istediğine görev vermesi olarak anlıyoruz. Kişilerin görevlendirmesi değil, Rabbin görevlendirdiği kişi olarak anlıyoruz. Oraya bir kavram yüklüyor. Size ne diyor? Evet sizin kelimenizi kullandım, Resul kelimesini kullandım ama benim Resul dediğim kişi benim görevlendirdiğim kişi diyor. Sizin görevlendireceğiniz kişi diyor veya sizin umut ettiğiniz kişiler değil. Ama maşallah bugün insanlar kendi kendilerine görevlendiriyorlar hemen. Birbirlerine kendi kendilerine. Aslında bugün Müslümanlar arasında Kur'an eğitimi adıyla yaptıkları anlam kargaşasının nedeni bu. Arapça sözlüklerdeki kelime anlamlarını kullanarak yapılan ayetleri anlama çalışmaları Putperes Arapların kullandığı anlam çatışmalarına dayanıyor. Çünkü Putperes Arapların tarihte o kelimelere verdiği anlamlar var. Bu anlamlarla biz üzerinde kavgaya başlıyoruz. Yok şu anlama gelir, yok bu anlama gelir. Bırak aynı Rasullah gibi dilini depreştirme, atalar dilinle konuşma, bekle dinle, bakalım ayetin anlamı içerisinde o kelimeler ne anlama gelecek? Yok olmaz. Orda olmaz. Beklemeyi, dinlemeyi, insicam içerisinde o kelimeleri anlamayı istemeyiz. Bu nedenle sürekli anlam çapışması yaşarız. Zira Allah'ın teslimiyet, fedakarlık, bilinciyle oluşturduğu ayetlerin anlamları teslim olmamak, dinimiz, ticaretimiz anlayışıyla çalışır. Allah demiyor mu? Onlar Rablerinden bir ayet geldiği zaman işittik ve itaat ettik derler. Orada ne var? Teslimiyet var. İtaat ettik dedikleri zaman da fedakarlık var. Bu bilinç var. Ama biz işitip itaat etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dur bakalım şunu bir at, işiteceğiz, itaat edeceğiz de bir anlayalım bakalım. Nasıl anlayalım? Putperestlerin söyledik anlamlarına gidiyoruz. Çatışmalar başlıyor. Şu manaya mı geliyordu? Bu manaya mı geliyordu? Aslında bu durum sadece Müslümanlara has bir şey değildi. Kapitalist sistemde üretilen sol anlayış da burjuva toplumunun kullandığı kelimelere yeni anlamlar vererek sosyalizmi üretti. Bakın bu Sadece Allah'ın yaptığı bir şey değildi. Her şey bir şekilde ürerken, ortaya çıkarken kendi kavramlarını oluşturuyordu. Allah da Arap diline, Fasih Arapçaya, o kullandığı kelimelere, ayetlerine gönderdiği kelimelere anlamlar vermeye başladı. Bu sadece Allah'a ait bir şey değildi. Tabiatın da bu, doğallığın da vardı. Nitekim bakın kapitalist bir sistem yaşarken onun içinden sol anlayış çıkıyor. Sol anlayış çıktığı zaman... Kapitalist, burcuva bir toplumunda ne yapıyor? O toplumda kullanılan kelimelere yeni anlamlar yüklüyor. Sol anlayış, sol literatür oluşturuyor, kültür oluşturuyor. Bir toplum içinden çıkan yeni felsefeler, bütün yeni felsefeler, çıktıkları toplumların dilini kullanırken dile yeni anlamlar kazandırırlar. Bilim de böyledir. Tıp dili, bilimsel dil, sanat dili, edebiyat dili, teknik dil, ideolojik dil, hukuk dili dediğimiz şeyler bunlardır. Bir bilim ortaya çıkar, gelişir, geliştikçe halkın kullandığı kelimelere yeni anlamlar kazandırır. Bir felsefi akım çıkar, toplumun kullandığı kelimelerden giderek yeni anlamlar kazandırır, kendi düşüncesini oluşturur. Böylece kapitalist dil, sosyalist dil, dindar dil, hanefi dili, şafi dili, nakşibendi dili, rıfai dili olur, ortaya çıkar. Siz oradan hemen bilirsiniz, yani kişiler konuşmaya başladığı zaman hangi mezhepten, hangi tarikattan, hangi ideolojiden olduğunu bilirsiniz. Niye? Çünkü dil üretiyor. Kendi dilini. İşte Allah da kendi dilini öğretiyor. Onlar nasıl toplumun diliyle kendi dillerini üretti, Allah da toplumun diliyle, putlara sarapların diliyle neyi üretiyor? Ayetlerin dilini üretiyor. Mantığını üretiyor. Kavramını üretiyor. Şimdi mesela örnek verelim. Tıp dili, bilimsel dil, sanat dili, edebiyat dili, teknik dil dediğimiz... Bütün bu oluşumlar aslında toplumun kullandığı kelimelere yüklenen yeni anlamlardır. Mesela toplum anahtar der. Toplum içinde anahtarı kullandığın zaman kapıyı açan, kilidi açan anahtar aklınıza gelir. Peki su tesisatçısı neye anahtar der? Elektrikçi neye anahtar der? Herhalde kapı kilidine demiyorlar değil mi? O meslekte bir dil üretmiştir. Toplumun kullandığı dilden girelim. Kendine dil üretmeyen hiçbir inanç, Hiçbir yaşam biçimi, hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji var olamaz. Hiçbir meslek de var olamaz. Düşün yani, tez o aletlere kendine göre bir dil üretmeseydi nasıl değerlendirecekti? Çırağını o dile göre yetiştiriyor. Anahtar deyince şunu getireceksin, bilmem ne deyince buna getireceksin diyor. Veya bir tıp doktoru tıp okurken tıp dilini öğreniyor. Başlıyorlar konuşmaya. Biz bir şey anlamıyoruz. Veya hukukçular hukuk dili oluşturuyor. Aralarında avukatlar, hakimler konuşmaya başladığında biz böyle aval aval bakıyoruz. Ne diyor bunlar diyoruz. Ama ondan anlıyor. Ben mesela ekonomi tahsil ettim. Ekonomik dille konuşmaya başlarsam siz bir şey anlamazsınız. Ama iki ekonomici karşı karşıya gelir konuşabiliriz yani o dille. Biz bir şey anlatmaya çalışırken örneklerin mesleğimizle ilgili topluma toplumun diline inmek, onu anlatmak zorundayız. Kendi dilimizle konuşursak anlamaz ki. Eğer toplumlarda bir şeyler varlığını sürdürüyorsa kendi dillerini, kendi kavramlarını kendi anlamlarını ürettikleri içindir. İslam, yani Allah'ın ayetlerine dayalı din de İslam da kendi dilini, kendi kavramlarını oluşturmuştur. Rabbinin adıyla okumaya başlayan Muhammed, Rabbinin adıyla okumaya başlayan sahabeler, müminler, kendi dillerini oluşturmuşlardır. Bu dil, putperest Arapların dilinden farklıdır. Ancak bir tarihten sonra, Müslümanlar, Arapların, Farsların, Türklerin, Kürtlerin, Berberlerin, Hintlilerin, Yahudilerin, Hristiyanların atalar dinine dönerek, vahyin dilini, vahyin kavramlarını tarihe gömmüşlerdir. Gitmiştir. Ortadan kalkmıştır. Bu özün bilinciyle geçmişte Müslüman kardeşlerime Kur'an'ı anlayarak okuma metodu önermekteydi. Bunu kavratabilmek için. Bu gerçeği. Önerdiğim Kur'an okuma metodunun amacı bilgilenmekten önce, bakın bilgilenmekten önce, hani Kur'an ne okurysan bilgilenmek için okur. Ama ben diyordum ki hayır, bilgilenmekten önce ayetlerin mantığını, ayetlerin dilini, ayetlerin metodunu öğreneceksiniz. Bilgilenmek basit. Derince istediğiniz kadar okumayı seviyorsanız, sormayı, efendim araştırmayı seviyorsanız öğrenirsiniz. Yüzlerce kitap okursunuz, öğrenirsiniz. Ama mesele o değil. Kur'an'ın dilini, İslam'ın dilini, onun mantığını kavramak zorundasınız. Bunun için kardeşlerime şöyle bir metot önerdi. Geçmişte ve bunda da gayet iyi başarılı oldu uygulayanlar. Benim dediğim tarzda uygulayanlar. Burada size ondan kısaca bahsedeceğim. Normalinde beş, en azından üç defa meal okuma gerçekleştirelim. Nasıl? Mümkünse her okumada farklı meal kullanalım. Yine mümkünse her meal okumayı yani her meal okumayı nuzul yani surelerin indiriş sırasına göre dizildiği iddia edilen sıraya göre yapalım. Hani iddia edilen diyorum. Çünkü iniş sırası konusunda tartışmalar var. Netlik yok. Onun için iddia edilen diyorum. Fark etmez. 3 aşağı beş yukarı farklılıklar olsa da belli benzerlikler taşıyor. Algıyı da çok değiştirmiyor. Önerdiğim Kur'an'ı anlamıyla okuma metodunda şu kurallara uygulayalım. Bir, kendimizi hazırlayalım. Yalnız başına okuyacağız. Kendimizi hazırlayalım. Bir zaman ayıralım. Bir meal okuma zamanı ayıralım. Ve bir meali en fazla bir haftada bitirelim. Yani alınca öyle aylarca sürmesin. Bugün üç sayfa okudum, dört, dört sayfa okudum değil. Bir hafta demesini bitireceğiz. En fazla. Mümkünse bir gün. Mümkünse iki gün. Mümkünse üç gün. Hiç durmadan. Yani elimizde 400 sayfalık bir meal var. 400 450 sayfalık bir meal. En uzun olarak bir haftada bitirelim. Öyle sarkıtmayalım 2. 3. 3. 5. haftaya. Meal okumaları sırasında, okumalar arasına hiçbir başka kitap okumayalım. Hiçbir tartışmayı sokmayalım. Bir nevi meal okuma inzivasına çekilip aklımızı, kafamızı, yaşamımızı başka şeylerle meşgul etmeyelim. Her okumada farklı meal okuduğumuz zaman beş tane çeşitli meal okumuş olacağız. Ayrı meal. Yani bakın bir nevi meal okuma inzivasına çekilip aklımızı, kafamızı, yaşamımızı başka şeylerle meşgul etmeyelim. Yani dilimizi depreştirmeyelim. Başka okumalar, başka tartışmalar kafamızı meşgul ederek karışıklık doğurmasın. Ha bazılarınız diyebilir, benim elimde beş tane meal yok. Aynı meal oku fark etmez. Ama beş tane okursam beş ayrı açıdan okursun ayrı bir konu. Güzellik olur. Üç. Meal okumaları sırasında hiçbir tartışmaya girmeyelim. Hiçbir şekilde. Şu ayetler şuna geliyormuş, bu ayetler buna geliyormuş gibi, şöyleymiş mi, böyleymiş mi? Hiçbir tartışmaya girmeyelim. İnsicam halinde sakin bırakalım kendimizi. Sadece okuyalım. Bakın sadece okuyalım. Tartışma yok. Meal okumasını ard arda yapalım. Beş hafta ayıralım. Bu beş hafta, birinci hafta birinci okuma, ikinci hafta ikinci okuma, üçüncü hafta üçüncü okuma, dördüncü hafta yani beş haftayı ayırdık, beş hafta bizim önümüzde bir zaman sigalası çizdik, dedik ki şu tarihte, şu hafta başlayacağım, arka arkaya beş haftada bitireceğim. Beş defa okuyacağım, aralıksız, araya hiçbir şey koymayacağım. Yani 35 gün ayıracağız. 35 gün meal okuma inzivasına çekileceğiz. Meal okumaları sırasında her okuyuşta şunu yapalım. Elimize bir kağıt alalım. Üzerine yazalım. Birinci okuma. Ve üç tane sütun açalım. Birinci sütun. ikinci sütun. Üçüncü sütun. Üzerlerine yazalım. Anlamadığım ayetler. Ortada kaldığım ayetler. Ve çok önemli gördüğüm ayetler. Bakın çok önemli gördüğüm ayetler. Her ayet önemli mutlaka. Ama bazen ne diyoruz? Bir ayet okuyoruz. Ayetlerin hepsi önemli. Ama bazı ayetleri okuyoruz. Bir ayet okuyoruz. Hemen vay be diyoruz. Vay be. Hemen o vay be dediğimiz ayetleri insanlarla paylaşmak, insanlarla konuşmak, insanlara duyurmak istiyoruz. Heyecanımızdan duramıyoruz, bizi heyecanlandırdı. O kadar çarpıcı, o kadar böyle vurucu bir ayet geldi karşımıza, vay be dedi. İşte bu minvalde önemli. Neyse bütün ayetler önemli benim için, sizin için. Ne okurken hiçbir şekilde anlamadığımız, ortada kaldığımız ayetler üzerinde konuşmayalım, araştırma yapmayalım. Sadece sure numarasını ve ayet numarasını sütunlara yazalım. Anlamadıysak anlamadığımız sütuna sure numarası, ayet numarası. Ortada kaldıysak sure numarası, ayet numarası. Vay be dediğimiz, önemli gördüğümüz ayetler varsa sure numarası, ayet numarasını yazalım. 2 35 mesela. 3 87 mesela. Ve bu usulü her okumada yapalım. İkinci okumaya geçtik, başına yazdık ikinci okuma. Üst sütuna ayırdık. 3. okumaya geçtik, başına yazdık 3. okuma. Üç sütun ayırdık. Her okumada aynı yolda gidelim, asla durmayalım. Bu ayet ne anlama geliyordu, bu ayet nasıldı, gel bir şu tefsirine bakayım, yok bir arkadaşa bir sorayım, böyle bir şey yapmayalım. Sadece not edip geçelim ve böylece beş okumayı bitirelim. Ve araya hiçbir şeyi sokmadan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci okumaları yapalım. Okumalar sırasında anlamak, kavramak üzerinde yorum yapmamak şartıyla bitirelim. Aklı, muhakemeyi, iradeyi serbest bırakalım. Hiçbir şekilde şuraya buraya yöneltmeyelim ve dilimizi depreştirmeyelim. Sakince sadece okuyalım. 6-5 hafta bütün okumaları bitirelim. 5 hafta sonra mal okumalarımızın bize birçok şey kazandırdığını göreceğiz. Hissedeceğiz. Birçok şey kazandırdı. Bunların başında... Araya hiçbir şey sokmadığımız için, hiçbir şey yapmıyor. Beş hafta kendimizi sadece meal okumaya vererek Allah'ın insicam halinde anlattığı ve mümkünse nüzul sırasına göre anlattığı şekliyle bütün ayetleri beş hafta boyunca tekrar tekrar okuduğumuz zaman biz orada farkına varmadan ayetlerin mantığını, ayetlerin dilini kazanırız. Dikkat çekiyorum. Farkına varmayız. Farkına varmadan ayetlerin mantığını, ayetlerin dilini kazanırız. Meal dahi olsa ayetlerin mantığını, ayetlerin dilini kazanırız, muhakemesini kazanırız. Elbette her insanın kendine göre kazandığı farklı başka şeyler de olacak ama en önemli şey o dili kazanır, o mantığı kazanır. Ancak bu okumalardan hiç farkına varmadan vahyin özüne doğru çok anlayacağımız birçok şey daha çıkacak. Bu mantığın dilin dışında, anladığımız şeyi anlatmak zor olacak. Herkes kendisi için şöyle düşündüğü zaman diyecek ki ya ben o kadar çok enteresan şeyler anladım ki ben şimdi bunu nasıl anlatırım diyecek. Bunu anlayabilmeniz için sizin bunu yapmanız lazım. Bu olayı yaşamanız lazım. Ben bizzat tavsiyelerim ışığında yapan arkadaşların okumalardan sonraki halini gördüğüm zaman müthiş olmuşlardı, değişmişlerdi. Ben onlara diyelim ki bir sene iki sene onlara bir şey anlatsam benden olacakları şeylerin yanında hiçbir şey benim anlattıklarım. O beş okumanın arkasında. Ne oldu dediğim zaman, ne yaptınız, ne, ne kazandınız dediğim zaman bir konuşmaya başlıyorlardı, ben durduramıyordum. Beş okumadan sonra okumalarda yaptığımız tespitlere geçelim. Onları elimize alalım. Elimizde beş tane okuma vardı, beş tane okumanın tespitleri vardı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Ve elimize yeni bir kağıt alalım. Bu kağıdın üzerine anlamadığımız ayetler yazalım. Altına da beş sütun açalım ve sütunların üzerine birinci okumada, ikinci okumada, üçüncü okumada, dördüncü, okuma okuma dördüncü okuma, beşinci okuma yazalım. Yani anlamadığımız ayetler, birinci okumada tespit ettiğimiz ilk ayeti yazalım, sonraki okumalara bakalım. Sonraki okumalarda anlamadığımız olarak yazmış mıyız? Belki yazdık, hepsini de yazdık, belki yazmadık, belki birinci de yazdık, ikinci de yazdık, üçüncü de yazmadık. Bütün tespitlerimizi bu şekilde alt alta dizelim ve karşılıklarını yazalım. Yani mesela 2.35'i anlamadık, ikinci okumada var mı? Var, orada da yazdık. Üçüncü okumada var mı? Orada da var, orada da yazdık. Dördüncü okumada var mı? Yok, orayı çizdik. Satır karıştırmadık. Yani sure ve ayet numarasını yazdıktan sonra o satır baştan başa ona ait. Araya karıştırmıyoruz. Birinci günü yazdık, karşılıklarını bulduk. İkinci okumaya, birinci okumaya yazdık, karşılıklarını bulduk. İkinci okumaya geçtik. Diyelim ki ikinci okumada, aslında birinci okumada anladık diye geçtiğimiz fakat ikinci okumada anlamadığımız bir ayet çıktı. Onu da ikinci okumanın altına, en son satırın altına devam edin. Böylece neyi öğrenmiş olacağız? Biz birinci okumada anlamışız ama ilk meal okuduktan sonra kafamız karışmış. İkinci okumada ilk anladığımız üzerine tereflüt dolmuş. Anlamamışız, o çıkacak. Böylece beş okumayı hem anlamadığımız ayetler üzerine, hem ortada kaldığımız ayetler üzerine, hem de önemli gördüğümüz ayetler üzerine. Üç ayrı kağıtta değerlendirmeleri yapalım. Neticede karşımıza ne çıkacak? Karşımıza şu çıkacak. Bir, beş okumada dahi anlamadığımız ayetler, beş okumada dahi ortada kaldığımız ayetler, beş okumada da önemli, vay be dediğimiz ayetler çıkacak. Veyahut da beş okumada değil de iki okumada, üç okumada, dört okumada çıkacak. Bir okumada çıkacak. Şimdi biz demek ki beş okumada da vay be diyorsak o ayet çok önemlidir. O zaman topluma ilk vurgulu bir şekilde duyuracağımız ayetler bunlar. Beş okumada da efendim anlamadık diye not almışsak o zaman onu anlamak için bilenlere sormaya başlayacağız. Arkadaşlarımızla tartışmaya başlayacağız. Onlara soracağız. Kitaplardan araştırmaya başlayacağız. Tefsirlerden araştırmaya başlayacağız. Onu çözeceğiz. Peki böyle bir çalışmanın arkasından size şöyle söylüyorum: Beş okumada anlamadın diye tespit edeceğiniz ayet kaç tane olabilir? Tahmin var mı? Kaç tane olabilir? Hiç tahmin eden var mı? Evet. Kültürlere göre değişecek. Kimi 30 diyecek, kimi 5 diyecek, kimi 6 diyecek, kimi 100 diyecek, kimi 200 diyecek, kimi 300 diyecek. İnsanlara göre değişecek, kültürlere göre değişecek, anlayışa göre değişecek. Böylece 5 okumamızın arkasından elimize bir belge geçecek. Kendi kendimize araya hiçbir okuma, hiçbir tartışma, hiçbir soruşturma, hiçbir araştırma yapmadan kendi aklımızla, kendi muhakememizle, kendi irademizle anladığımız, anlamadığımız ortada kaldığımız, kalmadığımız, önemli gördüğümüz, görmediğimiz ayetler çıkacak. Beş okumanın arkasından yaptığımız tespitler sonucu, beş okumada dahi anlamadıklarımız varsa gidip araştıracağız. Ortada kaldıklarımız varsa gidip araştıracağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma, öncelikle beş okumadaki bu araştırmaları sürdürmek. Ama nasıl? Kavga etmeden, tartışmadan, debreştirmeden, ikilik çıkarmadan. Çünkü müminler ikilik çıkarmaz. Ayrılık çıkarmaz. Sadece kendini geliştirmek ister. Bunun için mümin kardeşleriyle münazara eder. Şikil alışverişi yapar. Kitaplara okur, araştırır. Şunun bunun kitabı diye bakmaz. Orada ne yazıyor bakar. Vurur aklına. Çünkü Allah ona artık o ayetlerin akışında bir dil kazandırmıştır. Bir muhakeme kazandırmıştır. Allah ona akıl etmeyi kazandırmıştır. Allah ona muhakeme kurmayı kazandırmıştır. Allah ona iradesiyle karar vermeyi kazandırmıştır. Onun için sözlükler de okursa, artık tefsirler de okursa, başka mühendiler de okursa, arkadaşlarıyla konuşsa, öyle aklı yatmayanı kabul etmez, mahkemesi yatmayanı kabul etmez. İlla ki aklı, mahkemesi yatacak noktaya var. Çünkü Allah ona onu öğretmiştir zaten o beş okumada. İşte bu araştırma çerçevesinde yürümeye başladığı zaman şu beş ilkeyi aklına yazacak. yargılı olmamak, aceleci davranmamak, ulaştığımız sonuçlara kesin olarak bakmamak. Yani ayetleri anladığımızı sanıyoruz, belli neticelere vardık ama bunlar kesin olmayabilir. İkinci yıl aynı metodu uygulasak, üçüncü yıl aynı metodu olsak, her sene beş haftamızı ayırıp meali tekrar beş defa okumuş olsak, birçok konuda çok daha derin bilgilere ulaşacağız. Anlayış olarak, kavram olarak. Belirli hükümler verip başkalarını suçlamamak, yapabilirsek her yıl böyle bir çalışmayı yapmak. Bu beş ilkede bu çalışmaları sürdürdüğümüz zaman bu çok önemli. İşte o zaman kişisel eğitimimizde Müslüman olarak olgunlaşmak önemli. Bu çalışma bizi olgunlaştıracak, netleştirecek. Olgunlaşmak ne? Olgunlaşmak bazılarının dediği gibi ermek değil. Bilgide, fikirde, inançta, bilinçte, yaşama noktasında gelişmektir. Bu durur mu? Hayır. Bu süreçtir. Ölüme kadar gider. Bildiklerimizi bir daha araştırarak test etmek, bir daha tasdik etmek. Allah'ın ayetinde dediği gibi her okuyuşumuzda, her ayetleri algılayışımızda tekrar tekrar tasdik ederek imanımızı sabitleştirmek, artırmak, fikrimizi geliştirip sabitleştirmek, artırmak, inancımızı sabitleştirmek, artırmak, bilincimizi geliştirip sabitleştirmek, yaşam noktasında bunu bir hayat düsturu yapmak ve bunu kardeşlerimize anlatmak, etrafımıza anlatmak ve onların da bu şekilde hangi partiden hangi fırtıdan hangi cemaatten olursa olsun ya bir böyle bir çalışma yapalım bakalım ne kazandıracak bize ne kazandıracak bir en bir şey demiyorum böyle bir çalışma yap diye tavsiyede bulunmak ve onları böyle bir inzivaya davet etmek kendi özgürlükleri kendi iradeleri içerisinde bu çalışmalardan ne elde edebileceklerini görmelerini istemek bir mümin kardeş olarak bunu tavsiye etmek herkese kim olursa olsun işte bu noktada Ayetleri anlamaktan amaç, ayetlere göre inanmak, yaşamak ise önce bunu başarmak. Sonra ayetlere göre insanların bilgilenmesine, yaşamasına yardımcı olmak. Elbette gerçekler belirlendikçe ayrılıklar ortaya çıkacak mutlaka. Ama aynı dili konuşursak, aynı kavramları konuşmaya başlarsak o zaman ne olacak? Ayrılıklar azalacak, sürtüşmeler azalacak ve o zaman aynı dille konuşmaya başlayacağız. Ama şu anda İslam üzerine konuşmaya kalkıyoruz. Kimimiz tarikat diliyle konuşuyor, kimimiz mezhep diliyle konuşuyor, kimimiz layık dille konuşuyor, kimimiz sosyalist dille konuşuyor, kimimiz kapitalist dille konuşuyor, kimimiz putperest Arapların sözlük diliyle konuşuyor. Anlaşabilir miyiz? Allah'ın istediği şekilde kendi öğrettiği dille, kendi öğrettiği kavramlarla Müslümanlar, müminler konuşmadığı müddetçe aralarında bir birlik olmaz. Mümkün değil. Her erliğin ortaya çıkışı gerçeklerle onlardan ayrılmayı gerçekleştirecek mutlaka. Ancak ayetlerin özünden çıkan şey şu. Yalandan, riyadan, ikiyüzlülükten, çıkardan, eğriliklerden, kötülüklerden ayrılmak. İnsanlardan ayrılmak değil. Allah'ın ayetlerini eğer dikkatli bir şekilde okursak, şu çıkacak ortaya. Yalandan ayrılabilirim, riyadan ayrılabilirim, yüzlükten ayrılabilirim, çıkardan ayrılabilirim, eğriliklerden ayrılabilirim, kötülüklerden ayrılabilirim. Ama insanlardan asla ayrılamam. Hangi düşüncede olursunuz? olsun. Neden? Çünkü... Allah'ın o zaman ayetlerinde bana yüklediği bir görevi görür. Bu görev ne? İnsanları yalandan, riyadan, ikiyüzlülükten, çıkardan, eğriliklerden, kötülüklerden arındırmak için insanlara yönelmem gerekecek. Onlara bu gerçekleri tebliğ etmem gerekecek. Yalancı olmamayı, riyakar olmamayı, ikiyüzlülüğü olmamayı, çıkarcı olmamayı, eğrilikçi olmamayı, kötülükçi olmamayı insanlara öğretmemiz gerekiyor. Dinin özü bu. Bu özden giderek insanlara, Bunları öğretmek gerekir. Ondan sonra zaten insanlar kendisi bulur yolunu. Ve insanlara bir de bu şekilde bir Kur'an metodu, okuma metodunu yaptırabildik mi, zaten alır başına gider. İki gün sonra sana bile ders vermeye kalkar. Sana bile birçok gerçekleri öğretmeye kalkar. Benim arkadaşlarımın bana yaptığı gibi. Allah'a binlerce şükür edersin. Allah'ın bize öğrettiği, emrettiği tebliğ buydu. İnsanlardan ayrılmayı değil, insanların arasına girip onlara Allah'ın gerçeklerini Anlatmayı ister. Resulün sünneti bu değil mi? Onun arkadaşlarının sünneti bu değil mi? Çil yavrusu gibi için dünyanın her tarafına dağıldı? İnsanların arasına koştular. İşte önerdiğim metotta, Kur'an okuma metodunda Kur'an'ın akışını öğreniriz. Bu akış içinde yaratılışımız, dünyadaki görevimiz, dünya sonundaki durumumuz bize öğretir daimi yaşayacakmışız gibi gördüğümüz dünya hayatının aslında pamuk ikliğine bağlı olduğunu görürüz. Eceli her an ensemizde hissederiz. Belki iki dakika sonra öleceğim veya sizlerden biri ölecek. Allah uzun ömür versin hepimize. Allah yolunda olarak. Ama belli değil ki. Elbette Allah'ın ayetlerini kavrama, anlama noktasında bazı acemilikler yapabiliriz. Elbette ilk dönemler şaşkınlığımız olabilir. Elbette hatalarımız olabilir. Bunları sonradan fark edebiliriz. Allah'ın ayetlerini anlamak, ayetlerin diliyle konuşmak, Allah'ın ayetlerine göre yaşamak, dünya hayatının bütün aldatmacılarının eşliğinde, hele birçok sapkının örnekliğinde kolay değil. Mutlaka bizi yanıltacaklar olabilir, kendi nefsimizden başlayarak dışımızdan gelen şeyler olabilir yanıltma noktasında. Ama azim, kararlılık içerisinde buna takip ettiğimiz zaman, bu eğitime takip ettiğimiz zaman, o zaman kimse ne nefsimiz ne de da başkaları dahil edemez bu gelişmeye. Bir başka açıdan mesela aslında götür bir çalışma, götür bir anlayış, bu tür bir anlayışı kavramak çok basittir bir başka açıdan. Nedir? Mesela şöyle düşünün. Bizler dünyaya misafir gelenleriz. Bize göre 60-70 yıl arasında bir misafirliktir bu hayat. Allah'a göre an Allah katında bizim ömrümüzün bir anlamı var mı? misafirliğimizde canımız sıkılmasın diye yeriz, içeriz, bunun için çalışırız, barınırız, ihtiyaçlarımızı karşılarız, hareket ederiz. Değilse oturup kalmak, her şey Allah'tan geldi. Yemekler Allah'tan, içmekler Allah'tan, barınma ihtiyaçları Allah'tan geldi. Her şeyi Allah nimet olarak ağzımıza verdi. Canımız sıkılır ya, canımız sıkılmasın diye. Şimdi bak yemek için uğraşıyoruz, içmek için uğraşıyoruz, barınmak için uğraşıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılamak için uğraşıyoruz. Böylece zamanımızda canımız sıkılmıyor. İki gün bir adamı oturt bir yere bakalım ne olacak. Bir hatun oturup bakalım bir yere iki gün oturabilecek mi? Bunun için hareket ederiz. Canımız sıkılmasın diye evleniriz, çocuk sahibi olur, onları yetiştiririz. Böylece dünyadaki misafirliklerimizi süsleriz. İyi yolda süslerken karşılığını alırız. Arkamızda güzel şeyler bırakırken, dünya hayatından dönüşümüzde mücafatla karşılanırız. Aksi durum ise hüsran, iyi değil. Şöyle düşünün, bir arkadaşımızla misafirliğe gidiyoruz. Gittiğimiz şehir, kasaba, köy bizim değil. Misafir olduğumuz ev bizim değil. Misafirlik sırasında bize arkadaş olan insanlar, kadınlar, çocuklar, anneler, babalar bizim değil. Hepsi misafirlik statüsünde bizimle işbirliği yapmışlar. Bizimle ilişki kuruyorlar. Misafirlik bitince her şey bitecek. Anne-annelikten, baba-babalıktan, eş-eşlikten, çocuklar-çocukluktan, arkadaşlar-arkadaşlıktan düşecek. Ama misafirlikte hepsi şahit olarak kalacak. Misafirlikte ne yaptığımıza, nasıl davrandığımıza şahit olacaklar. Biz de onlara şahitlik yapacağız. Biz misafirken onlar böyle davrandı diyeceğiz. Böylece bir misafirlikte şehre, kasabaya, köye, eve sahip çıkar mısınız? Soruyorum. Misafirliğe gittiğiniz evin evine sahip çıkar mısınız? İşine sahip çıkar mısınız? Ev sahibinin yönetimine karışır mısınız? Evine. Ev sahibine hadi bakalım. Çekil buradan. Evine, yerine, köyüne, kasabına, şehrine ben sahibim. Ben yöneteceğim artık der misiniz? Derseniz asıl sahibi şöyledir. Adı oradan sen misafirsin. Haddini bil. Demez mi? Kul ile... Allah arasındaki ilişkilerin hepsi, ister dünya öncesi, ister dünya, ister ahiret, hayatı, hepsi misafirliktir. Ahiret hayatı da öncesi de senin için misafirliktir. Dünya ayetten misafirliktir. Cennete gideceksen cennet, cehenneme gideceksen cehennem de senin için misafirliktir. Asıl sahip olan Allah'tır. İnsanlar her yerde misafirdir. İsterse mükafat alıp cennete konulsun yine misafirdir. İsterse neden? Çünkü cennetin sahibi de Allah'tır. Ebedi olan Allah, Allah'ın ebediliğinin yanında kulun ebediliği yok ki. İsterse, yok, bitti. Ebedi olan Allah'ın hayatının yanında kulun cennetteki hayatı, dünyadaki hayatının bir anlamı yok ki. Hepsi misafirlik statüsündedir. Asli ebedilik değildir. Allah dilerse bu misafirliği her zaman bitirebilir, her yerde bitirebilir. Allah'ın ebediliğine hiç kimse müdahale edemezken, Allah'ın iradesine hiç kimse müdahale edemezken Allah her şeye müdahale edebilir ve her yerdedir. Şunu unutmayın ki Allah'ın Resulü Muhammed Allah'ın adıyla, Allah'ın diliyle, Allah'ın kavramlarıyla ayetler okuyor. Artık o putperest Arapların tarihinden gelen Arap diliyle konuşmuyor. Arapların kavramlarıyla konuşmuyor. Araplar gibi anlamıyor. Araplar gibi yaşamıyor. Allah'ın Resulü Muhammed Arapça konuşurken Müslümanlar bir şeyler anlıyorlar. Futperestler başka bir şey anlıyor. Anlayışları anladıkları işlerine gelmiyor. Mesela futperest Araplar şefaat deyince ayetlerde şefaat geçiyor ya ne anlıyordu? Şefaat. Müslümanlar ne anlıyordu? Allah'ın ayetlerini okuyan Müslümanlar şefaat kelimesine Allah'ın yüklediği anlamı öğrendikleri zaman Allah'ın şefaat kelimesine kayırmacılık anlayışını verdiğini görüyor. Benim katında diyor, hiç kimsenin kayırma hakkı yoktur. Eğer bir insan kayırılacaksa hesap günü ben kayırırım. Başka kimse kayıramaz diyor. Kayırmacılık anlayışı çıkıyor. Bakın Allah'ın ayetlerinde şefaat kelimesinin karşılığı kayırmacılıktır. Allah diyor ki katında hiç kimsenin kayırılmaz ki. Hiç kimsenin de kayırma gücü yok. Ama şefaatı Araplar kendi dillerinde ne diyorlardı? Allah'la kişilerin arasına giren varlıkların, putların... Veya işte bugün Müslümanların, evliyalar, erenlerin hesap günü insanları kayırması olarak görüyorlar. Yani diyorlardı ki bu putlar, bu varlıklar Allah'la aramızı yapacak şeylerdir. Güçlü varlıklardır. Onlar Rabbimizin katında bize aracılık eder. Kayırma olarak anlamıyorlar. Aracılık eder diyorlar. Allah da aracılık eder lafını kayırmacılık olarak anlatıyor. Mesela Allah Resul deyince biraz önce anlattığım vahiy gönderdiği kişiyi kast ediyor. O gönderdiği kişi insan olarak ayetlere inanıyor, yaşıyor, insanlara açıklıyor. Halbuki Araplar resul deyince ne yapıyor? Allah'ın elçiliğinin yanında Allah tarafından kutsallıklarla donatılmış, insanüstü güçlerle kuşatılmış varlık olarak algılıyor. Hem normal elçilik olarak algılıyor, hem de madem ki resul seçildi Allah tarafından, öylese o rasul kutsaldır. İnsanüstü güçleriyle kuşatılmış olması lazım diyor. Ayet okumuyor muyuz? Böyle tarif ediyor. Madem ki Muhammed'i Allah Resul seçti, hani onun üstün kılan şeyler, hani onu kutsal kılan şeyler, hani onu güçlü kılan şeyler nerede? Hani arkasında melekleri, hani güçleri nerede? Çünkü onlar Resul kavramına hem elçilik verdikleri zaman, madem ki Allah güçlü olan, her şeyin sahibi olan Allah bir insanı Resul seçti, öyleyse ona da kendi katından büyük güçler vermiştir. Biz görmüyoruz o güçleri. Bizim gibi basit bir insan diyorlar. Allah da onu diyordu zaten. O sizin gibi beşerdir. Hiçbir kutsallığı yoktur. Hiçbir güçlendirilen yanı yoktur. Siz neyseniz o da o. Sadece ona vahyolunur ve o da anlatır. Hemen her konuda Allah Arapça kelimelere farklı anlamlar yükledi. Arapça kelimeleri farklı anlamlara ulaştırdı. Önemli olan, Müslümanların ayetlerin mantığını, muhakemesini kavrayıp ayetlerin diliyle hayatı algılaması, yaşaması, kültürünü, inancını ona göre değiştirmesidir. Aksi halde Günümüzde veya geçmişte olduğu gibi kısır çekişmelerin peşine düşer, darmadağın oluruz. Allah bize dilini öğrensin inşallah. Ayetlerindeki kavramlara hidayet ettirsin inşallah. Değilse kendi anlayışlarımıza, kendi kavramlarımıza köle oluruz. Günümüzde Müslümanlar kavram kelimelerini çok kullanmaya başladı. Kavram kelimelerini, kavramlaştırma kelimesini çok kullanmaya başladı. Daha çok siyasi bilinçlenme adına Müslümanların ürettiği kavramlar, Ayetlerin anlamı kavramından çok Müslümanların kendi ürettiği kavramlar, insanların ürettiği kavramlar ayetlerin anlamlarını üretilen zamana, mekana, şartlara mahkum kılar Yani kavramı insan üretirse ne olur? Ayetlerden çıkarak bir kavram üretmişse kendi zamanına, kendi şartlarına, kendi mekanına mahkum kınar. Ancak Allah ayetlerine kendisi bir anlam yüklüyorsa, kendisi bir kavramlaştırma yapıyorsa o kavram, o anlam hiçbir zamana, hiçbir mekana, hiçbir şarta bağlı değildir. Allah'ın ayetlere yüklediği anlamlar, kavramlar kıyamete kadar geçerlidir. Mesela 80'li yıllardan sonra Müslümanlar kavram çalışmalarıyla birçok söz söylediler. Yaşlara müsait olanlar biliyor bu tartışmaları 80'li yıllarda, 12 yıldan sonra. 2000'li yıllara girildiğinde, 80'li yıllarda ateşli bir şekilde tartışılan kavramlar bugün unutuldu. İşte Aramızda yaşlı olan var. Bugün hiç konuşulmuyor etrafta sağda sol. Halbuki o günlerde her yerde konuşuluyordu. Kavramlar da kavramlar. Neden? Çünkü ürettikleri kavramlar ayetlere, Arapça kelimelere dayalıydı. Bakın ürettik kavramlar ayetlere, Arapça kelimelere dayalıydı. Aynı zamanda insani üretimlerdi. Bu nedenle insan gelişen yaşam içinde hepsini unuttu. Çünkü kendi üretti. İnsan unutkandır. O zamana göre üretti. 80'li yıllara göre üretti. onu Eylül'ün arkasından üretti. Darbenin arkasından kavramlar üretti. Hatta öyle ki bakın hepsini unuttu. Hatta öyle ki 80'li yıllarda iş yerine vergi levhası astığı için, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıdığı için insanları müşrik ilan ettiler. O gün bunları yapanlar bugünkü iktidarın içindeler çoğunluğuyla. Birçoğuyla yüz yüze gelmiş, karşılaşmış, tartışmışızdır. Yapmayın böyle diye. Bu kadar ileri gitmeyin diye. Kendilerine ne oldu diye sorulduğunda bugün mesela ne diyorlar? İslam geldi görmüyor musunuz diyorlar. Dün vergi lavhası astığı için insanları müşrik ilan edenler, dün TC kimliğini taşıdığı için insanları müşrik ilan edenler bugün demokratik layık düzenin yasalarıyla bu ülkeyi yönetirken diyorlar ki İslam geldi görmüyor musunuz diyorlar. Bu kadar açık bir anlayış, kavrayış sapması onların ürettiği kavramların ne kadar yapay olduğunu gösteriyor kendi açılarında Halbuki bugünkü iktidar laiklik temelinde Allah'ın yasalarına aykırı yasalar çıkarıyor. Allah'ın yasalarına aykırı yasaları uyguluyor. 80'li yıllarda böyle yapanlara müşrik ilan edenler bugün kendileri böyle yapıyor. Kendileri böyle yapınca görmüyor musun? İslam geldi diyorlar. Ne değişti? Kavramlar mı? Ayetler mi? Ayetler duruyor. 80'li yıllarda tartışılan kavramlar da orada duruyor ama insanlar unuttu. Çünkü o gün nefislerine göre ürettiler. Bugün nefislerine göre terk ettiler. Dikkatinizi çekiyorum. O gün nefislerine göre üretip bu şekilde sert bir şekilde topluma müşrik, kafir derken yapmayın arkadaşlar bu kadar ileri gitmeyin diyen yine bizdik. Bu kadar ileri gitmeyin. Biraz dilinize hakim olan diyen bizdik. O gün nefislerine göre ürettiler. Herkese asla kestiler. Bugün unuttular. Yine nefislerine göre görmüyorsunuz İslam geldi diyorlar. Yine nefislerine göre. Bu sefer yine biz diyoruz ki ne oluyor? Bu kadar aşırı gitmeyin. Hiçbir şey değişmedi. Ayetler duruyor orada. Mesela hiç unutmam, Manatya'da bir yere misafir olduk. Sene 1984. Bize söylenen aynen şuydu. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği kimlikleri yırtıkattık. Sizin kimlikleriniz duruyor mu? Evet dediğimizde. Öyleyse siz müşriksiniz, sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Hadi gidin dediler. Yüzümüze dahi bakmadılar. Şimdi aynı insanlar AK Parti iktidarında ceplerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlikleri, yeşil pasaportları dünyayı geziyorlar. Mevkileri, makamları ile hava atıyorlar. Tartıştığımız insanlar. Bu ne biçim Müslümanlık dediğimizde de. İslam iktidar oldu diyorlar. Eleştirirsen, yaptıklarını sorgularsan, fitnecisiniz diyorlar. Dikkatinizi çekiyorlar. Neden? Çünkü o kavramları kendileri ürettiler. Dinimiz, ticaretimiz mantığıyla okudular ayetleri. Dinimiz, ticaretimiz mantığıyla anladılar, kavram ürettiler ve bugün de yine dinimiz, ticaretimiz mantığıyla aynı yorumları yapıyorlar. Ebu Sufya'nın kafirken yaptıklarını yapıyorlar. Dikkat edin. Benim size sözün ettiğim kavramlar, insanların ürettiği kavramlar değil, bizzat Allah'ın ayetlerinde bize anlattığı kavramlardır. Allah buna ayetlerinde kavram demiyor. Kavrayasınız, anlayasınız diye ayetlerimle size gerçeği açıkça anlatıyorum diyor. Ne zaman anlayacaksınız? Nefsinizi bir kenara koyacaksınız, aklınızı bir kenara koyacaksınız, muhakemenizi bir kenara koyacaksınız. Dilinizi depreştirmeden Rabbin adıyla şöyle okuyarak, sakince, inzivaya çekilerek okuyacaksınız. Sakince, o kavramlar aklınıza, mantığınıza, muhakemenize yerleşecek. Ama bizler ne yapıyoruz? Nefislerimize, mezheplerimize, tarikatlarımıza, cemaatlerimize, hayallerimize, düşlerimize kapılmış öyle okuyor ve ona göre anlamak istiyoruz. Başka türlü anlamak istemiyoruz. Sözlük çalışmalarının, kısır çekişmelerin girdabında savrulup gidiyoruz. Ama yine de diyorum ki inşallah Rabbimiz bu kapılmalardan bu savrulmalardan bizi koruyarak hidayetine ulaştırmış inşallah. Evet bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler diliyorum.